Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız 95.0'dayız kamusla güreşiyoruz. İyisin Didem'ciğim. İyiyim Kerem'ciğim, sen de iyisin. Evet. Yağmurlu bir gün, çok evet. mutluyum. Evet, sen Şimdi... mutlulukla açtın kapıyı. Evet. Bereketli bir gün diyelim. Sonuçta bugün e, şu anda biraz yağmur durdu, güneş çıktı ama hala güzel etkisi sürüyor yani. Evet, öyle diyelim. E, herkese de iyi haftalar dileyelim e, ilki. E, programımızın bu haftaki destekçisi Derya Yıldırım'a... Teşekkürlerimizi bir iletelim. Sağolsun Mert. Yayında, prodüksiyonda yeni bir arkadaşımız var. Evet. Açık Radyo ailesine hoş geldin. İdil Metin ne de şimdiden ilk canlı yayınıymış. Evet. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Hoş geldin, kolay gelsin. Evet, bir de sosyal medya hesaplarımızı hemen bir hızlıca hatırlatayım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda tüm podcast kanallarına da E, daha henüz efenin dinlemek isteyenler geçmiş kayıtlarımızı 7 yıllık değil mi Baya oldu 7'ye girdik 7'ye girdik evet 7 yıllık kayıtlarımıza ulaşabilirler sevgili dinleyenler bunu da hatırlatalım başlayalım açıkçası şöyle ki daha doğrusu evet fincan bardak kupa kadeh, kadeh maşrapa piyale, piyale li, altını gruptan e, devam ediyoruz çıkamadık daha da kalacağız orada evet uzun süre devam edeceğiz galiba Öyle olsun. Devam olsun. İnşallah. Devam Koyunla olsun. Kırımlarla uğraşmayı seviyoruz. Evet. Mutfağa bir girdik çıkamadık. Ee, düzenli takip eden sevgili dinleyicilerimiz biz eşya ile ilgili başlayacağız bu yayın dönemine demiştik. Başka hiçbir eşyaya geçemedik. İnşallah son bağırdı yayın döneminde. Evet, eşya bayağı uzun sürecek biliyor ya. Evet. ya Kışın da bir devam ederiz. Sonra Yazın belki olarak. ara ara. Bakacağız. Artık odalara girmeyelim zaten. Böyle işte banyo, salon falan. Ben şemsiye yapmak istiyorum çok. Şemsiye, evet, tamam. Evet, bekliyorum şemsiye. Buyurun. <gülüyor> Buyurunuz. Efendim, e, biz zaten e, bahsettiğimiz bu altılı hakkında bir hayli konuşmuştuk. Ee... Altılı masa gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, altılı masada da fincanlar, bardaklar eksik olmuyor e, tabii. Şimdi e, tabii konuştukça aklımıza ufak ufak e, şeyler de geliyor konuşmadığımız, söylemediğimiz. Benim e, kahve falı geldi aklıma. Hmm. Yani Türk fincanı deyince... Bir o kahve falını çevirip ters bırakma hali, işte bir yerde içilmişse garsona aman alma alma demek falan. Fala bakabiliyor musunuz cümleler? Evet, evet. ya pek bakamam ama uydurayım gibi <gülüyor> ifadeler. Evet. Klasik bir takım işte şu kadar zamana kadar işte veyahut da bir vahşi hayvan görüyorum dost do demektir gibi klişeler. Anneciğim bana fal annecim. bakmayı yasakladı. Sen fal mı bakıyorsun? <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> <mi? gülüyor> Bunca yıldırın arkadaşım nasıl yani? yani? Ya yok işte yani işte arkadaşlar aslında gır gırına baktığımızda dener olmuştu. Evet. Annem bana kızmış da demişti ya erkek adam falan mı kar olup sen falan? Ben anneme söz verdim bundan sonra bakmayacağım. Evet. Yıllardan beri bakmıyorum. Bakmıyorum. Ya baya tutmuşsun. Ben evet. kaç yıllık arkadaşimsin hiç? 15 yıl oldu en az. Allah'ım gözlerinden öpüyorum bu Çok özledim evet. onu. Evet. Evet. evet. E, Efendicim e, anneni de sevgilerimizi yollayalım bakmıyor teyzecim hiç e, <gülüyor> bana benim bile haberim yok onu söyleyeyim. E, sonra fincan deyince tabii bu falda da paralar, fal işini de çok abartmamalı tabii. Özlemi Erdoğan şarkısı mıydı? Falı inanma ama farsız da kalma. Vallahi hiç üttelemiyormuş. Ah yok canım Vallahi gerçekten. Bizim de seninle bazen böyle şey oluyor. <gülüyor> ne hiç duymadım. <gülüyor> Özlemi <gülüyor> e, Erdoğan fanı sayınma pek dinleme doyucdayım. Ben de. Yani, evet, yani uzun <gülüyor> hikaye hiç girişmeyeyim oraya dermişim. Gayet güzel şarkıları da vardı eski falan. Ee, sonra böyle bir durumla ilgili memnuniyetsizliği de memnuniyetsizlik uyandırır bir hal aldı kendisinin. Hı. Ben de o zaman biraz... Belki uzak durdum diyeyim. Efendim biz e, faldan keyfe doğru e, kayalım. Fincandan bahsetmişken dedim. Çünkü bir fincan e, resmi görüntüsü de konduğunda e, ya yani isterse çay fincanı olsun hep keyifle ilgili bir çağrışım da oluyor böyle. Hmm, doğru. E, mutlaka konuyor oraya bir İşte fincan, kedi, kitap falan gibi bir üçleme var. Hı -hı. Ee, onun dışında ya olmazsa olmaz o kah kahve keyfinin mesela olmazsa olmaz hı. fincanları vardır. Değil mi? Hani böyle illaki böyle şu tip bir fincanla içmem gerekirdi. Yani böyle... Doğru. Bazılarının gerçekten şey böyle çok belli bir fincan zevki oluyor. Hı -hı. Ee, Aman efendim işte o, o bardakla da işte evet. içilir mi kahve? işte Şöyle evet, fincanla evet, evet. içilir gibi. Çok doğru. Ee, bir de İngiliz çay fincanları var tabi. Daha böyle bir porselen ve o hmm. loktinin içinde yer alan. Hmm. Böyle böyle. Sonra kadehle ilgili e, ya yani senin fincanla ilgili diyeceğin bir şey yoksa birden kadeh kadehe atlıyorum. Aklıma Müzeyyah Senar geldi. Sevgili Ömer Şahin kulakları çınlasın. Çok sever Müzeyyah Senar'ı. Ben de severim. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, onun böyle bir rakı kadehini e, tersten çevirme, yer çekimine meydan okuyarak bir başın üzerinde Çevirme becerisi vardır. Ya bugün bir, bir kör cahiliyim tuttu ya. Aa, aa. <gülüyor> Vallahi bunu da bilmiyorum. Ee. Bunun bir yasağı yoksa görselimi <gülüyor> koyarım Twitter'a. Yasağı niye olsun? Ya bunu yapan çok var da yani onunla bütünleşmiş bir hareket bu. Hiç Allah. orayı dökmeden evet çevirme hareketi. Helal olsun Adına, yakışır. Hani e, seçtiğimiz sözcüğü çağrıştıran diğer sözcüklerin eskiden üstünde çok duruyorduk. Şimdi biraz bahseder geçer gibiyiz. Kadeh ona Müzeyyen Senar'ı da çağrıştırdı diyeyim. Ya Bir de tabii şey tabii ya kutlama ve eğlence direkt akla geliyor. Hatta emojilerde de sanki biraz onunla ilgili bir şey kutlayalım dedin mi hemen onunla ilgili bir emoji koyuyorsun. yani. Emojilerde şaka hayatımıza ne kadar girdi değil mi ya? Girdi. Bir ifade etme biçimi oldu hakikaten. Çok doğru. Kestirmeden. Bu, bazen de eksikliği. Ee, önemli olabiliyor. Yani tabii her şeyi hiçbir şey söylemeyip sürekli emoji yollayanlara da çok gıcık oluyorum. Buradan ifade etmiş olayım için Türkiye'ye <gülüyor> gelmişim ama ay şey şöyle bir şey. Gelmişim derken diyorsun işte canım. <gülüyor> ya gelmişim <gülüyor> gelmişim. Bende ki o e, hani e, bir şey mi rica ediyorsun yoksa kızıyor musun yoksa tatlılıkla mı söylüyorsun da İngilizce şey bazen yazıda yok oluyor ya yani çok usta bir yazar değilsen emoji onu iyi destekliyor. Evet. Biz bir daha kaydık yani şimdi aşağıdan dinleyici varsa söyleriz, emojis alır, ne tür bilirler? <gülüyor> ben o zaman e, benim ilk defa duyduğum bir maniydi. Keremle paylaştım, kendisi bilirmiş meğer. Bak ee, bildiğim şeyler var arada. Ya aşk olsun, tabii <gülüyor> bunu biliyoruz canım. Böyle yani. Çok insan biliyordur. Evet, buyurunuz. Ee, şöyle bir mani, biraz da bir ayrımcı bir mani. Ee, Rafa fincan koydum, içine mercan koydum, kaynanamın adını kuyruklu sıçan koydum diye bir mani var. Evet, yani buna benzer şarkılar var işte. Dedin kaynanamın evet. adına kuyruklu yılan koydum, hap koydum, hap koydum vesaire. Dinlen <gülüyor> evet. birkaç ya şarkı fincanın var. Fincanın adına kaynalış tabii. Bu tür manilerde bir ayak oluyor ya ilk bir iki dize aslında. Sondakini söylemeyi amaçlıyor falan. Ben de bu kadar ya. Aklıma gelenleri bir şöyle döküvereyim dedim. Vallahi iyi yaptın. Argo sözüne bakayım ben de arada. Buyurun. E benim büyük argo sözlüğüne baktım. Yepkiydi yayınlarından çıkan bir hukuk adlı için çok değerli eseri diyeyim. Orada yatak başlığında yatak aslında işte argoda içki bardağı, kadeh özellikle de bira bardağı anlamı varmış. Hı. yatağın. at kulağı ne olabilir at kulağı? At kulağı bir şey çağrıştırdı mı sende? Eee kupadan tutacak yerini mi <gülüyor> ama değildir mutlaka. <gülüyor> Uzun kadeh demekmiş. Ha. At kulağı Osmanlı Argos sözlüğüne baktım bir yandan Filizmi Gölçenin. Burada da bardağa çatlak ol diye bir şey, e, kullanım var. Çatlak ol. Evet bardağa çatlak ol. Bu da eşcinsel erkek için daha önce cinsel deneyimi olmuş kimseler için bardağa çatlak ol denirmiş efendim. Böyle şey yani fiil gibi bardağa çatlak olmak Hı, evet, gibi. Evet. Anladın mı? Evet Argos sözlüğünde bunlar var. Ben daha çok beklerdim yani. Bu kadar mı? Bu kadarcık bir şey. Yani bayağı tamam. baktık, araştırdık ama bunları bulabildik. Böyle bardak pincan deyince ben bir sürü şey çıkacak diye düşündüm. O zaman ben e, İskender Pala'nın iki Diren Bir Çekirdeğine e, geçeyim. Kapı yayınlarından basılma. E, Sebilane Bardağı'ndan bahsetmiştik de geçen e, programda. Hatta ben çok Sebilane Bardağı gibi dizilmişleri çok kullanırım demiştim. Sen evet. hiç duymamıştın demiştim. <gülüyor> Geçen hafta evet. olan bir, bir cahillik söz konusu. Aman efendim, estağfurullah. <gülüyor> e, Sevilane Bardağ ile ilgili şöyle yazıyor. Büyük yerleşim merkezlerinin işlek caddelerinde ve büyük camilerin avlarında yer alan sebilanelerin pencerelerine önüne gelip gidenlerin ücretsiz su, ayran, şerbet, kış mevsiminde salip süt ve benzeri içmeleri için sıra sıra bardaklar bulundurulması adettendir. Hı. Keza cami çıkışlarında ve sebil önlerinde yoksulların ve dilencilerin sıra olup beklemelerine de sık sık rastladığımızda Bunların acınacak hali dizilmeleri sebilane bardaklarının dizilmelerine benzetilmiş ve sıra sıra duran kişiler hakkında sebilane bardağı gibi dizilmek deyimi kullanılır olmuştur. Hı hı. Deyimin bir versiyonunu da Evliya Çelebi en yürüğü kerpiçi gibi bir kalıba dizilmek şeklinde anıyor ve ardından da Ankara kerpiçlerinin beyaz düzgün kesilebilen ve asla bozulmayan cinsten olduğunu ekliyormuş. Ankara kerpiçi. Evet. Güzel. Evet Oscar ile ilgili bir şeyler var mı? İlginç bir bilgi oldu. Ee, evet Oscar ile ilgili var. Oscar Wilde'ın e, çok sık kullanıyoruz. Tutkular, acılar, gülümseyen değişler. inkılaptan basılmış. İçinde kadeh geçen bir söyleyiş var aslında. O yüzden seçtim. E, daha çok mecazi anlamıyla ilgili tabii. Bu e, Contesto Bremon'a söylediği bir cümle aslında yer alıyor kitapta. Yaşanacak ne varsa yaşadım. Yaşamın e, dudaklarımın ucuna getirdiği e, tatlarla dolu kadehi dibine kadar içtim. Acısıyla tatlısıyla demiş. Hmm. E, bu cümlesi de aynen geçmiş kitaba. Bu böyle e, acı ve tatlılarla dolu kadehte işte bir şeyi içme mecazı da kullanılır bir şeydir yani. Çok güzelmiş efendim. Ben, ben de güzel. simgeler sözüne geçeyim. Uyuruz. Esat Korkmaz'ın bildiğiniz gibi... Sık sık kullanıyoruz. Kadeh başta altında birkaç şey var. Efendim birincisi Alevilik ve Taşilik'te Tanrı'nın zatının belirmesini simgeleyen işaretmiş. İkincil olarak da simgesel anlamda ölümsüzlük suyu ile doldurulmuş bir kap olarak algılanan beden. Beden. Evet beden. Kadeh bu. E, kadehi dudağından öpmek diye bir kullanım var. Bu da ilginç. Sufi gelinmekteymiş efendim bu simgesel anlamda gönlü gebe bıraktırma gücü olarak algılanan ve sıvı akıl biçimde yorumlanan doluyla çiftleşebilmek için doldurulduğu kabı kenarından öpmek ya da onunla sevişmeye başlamak. Var. Bak çok ilginç. Bu dolu dem, dolu kade eril erkek anlamı var. İşte kadehten de dolu dem alan kimlikse dişil yani kadındır efendim. Hmm. Öyle ilginç bir konu. Hep kolu. böyle bir şeyi erkeğe, bir şeyi kadına, bir şeyi erkeklik organına, bir şeyi kadınlık organına benzetme hali herhalde bu her şeyin çok direkt söylenemediği zaman, yer, yüzyıllar ve coğrafyalarda aşırı yaygın. Özellikle bu Çin semboller sözlüğünde ve simgeler sözlüğünde sırf bunlarla ilgili bir ayrı konu bile yakutları ele alınır diye düşündüm. Parçaya geldi mi Kerem? Evet. Evet ben alayım dedim. <gülüyor> Senden <gülüyor> bu parça işini. Efendim e, parçamız tabii gene konumuzla ilgili geliyor. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Atkadehi elinden. 95.0 Açık Radyo'da kamusla güreş devam ediyor. Bu şarkıya çok da uygun bir sözcüğe geçiyorum Keremciğim hızla. İyimiş efendim o. Çok değerli kaynağımız Kudret Emir'in Gündelik Hayatı'nın tarihinden... Emiroğlu. Evet Emiroğlu. İş Bankası yayınları kitaplarından basılan e, şerefe sözcüğü. Hmm. Hoş kadehi attıysa elinden nasıl şerefe diyeceğiz bilemiyorum diye ben Kudret Emir'in hiçbiri <gülüyor> yaparak <gülüyor> Şeref'e geçiyorum. Geri gömmüştürüz canım. Kapıdan geri böyle Anlık bir tepkidir o belki. Evet evet. Biraz hmm. bir atmak gibi evet, sanki. Evet. Efendim, şimdi... Olur aynı arkadaşlar arasında. <gülüyor> Arkadaş diyorsun. Evet. Arkadaş olur efendim. <gülüyor> Duygudaş olur. <gülüyor> e, şerefe ile ilgili şöyle bir açıklama var kitapta. Ev sahibinin konuğunun sağlığına kadeh kaldırması eski Yunanlılarda İsa'dan önce 6. yüzyılda başlamış bir adet. Hı. Geleneğe göre bunun nedeni zehirlenme kuşkusunun ortadan kaldırılması. Nasıl yani? Şöyle içki kadehleri cam değilken şerefe kaldırmaktan amaç kadehlerin tokuşturulması değil içini göstermek. Yani hmm. işte böyle maden tahta falan gibi kullanılıyor ya eskiden. Bu hareket içilenin ne olduğunu göstermek kadar kadehin dolu ve herkesin eşit içki sahibi olduğunu vurgulamak, saygı ve eşitlik temelindeki toplantıyı bir kez daha teyit etmek amacı da taşır. Örneğin kadeh kaldıran İskandinavlar kol kola girer ve birbirlerinin gözüne bakarak içkilerini içerlermiş. Böylece kadeh kaldırmak saygı ve dostluğun simgesi oluyor zaman içinde. 1700'lerde masalar kurulduğunda Batı Avrupa'da kadeh kaldırma çok yaygınlaşıyor ve yalnızca konuklara değil, toplanmaya neden olan kişiye ve özellikle de masada bulunan kadınlara da kadeh kaldırılır oluyor. 1800'lere gelindiğinde her içişte birinin şerefine kadeh kaldırma adeti yerleşiyor. Davete uymamak açık düşmanlık göstergesi en azından sizinle içmeye değmez anlamına geliyor. Hmm. Efendim e, batıda bugünler e, şimdi geride kalmakla birlikte Ruslarda ve eski Sovyetler topraklarında her kadekte bir söyle vererek masada bulunanlardan birini yüceltme veya daha soyut hamasi buluşma nedenlerini anma geleneği de canlılığıyla yaşıyor halen deniyor. E, bizde ise içki kültürünün gelişimi başka yollar izlediği için şerefe, Böyle çın çın, çiris, prozik gibi tercüme adetlere katılan işte yarasın sağlığına değişlerinden daha yerli. Ee, i̇çkiye ilk başlandığında e, haram olan katresinin parmakla ayrılıp atılmasıyla da e, bir tutuluyormuş. Hmm. E, Alevilerde ise e, bade, dem, mey, Efendim e, bunlar hep içkiye verilen diğer adlar malum. İçerken kadehleri değil de kadeh tutan ellerin sırtlarını birbirine değdirme söz konusuymuş. E, cam cama değil cam cana deniyormuş. Ne kadar hoş. Bu değişti de içkide daha usta olduklarını aynı zamanda gösteriyorlarmış efendim. Evet efendim. İnginç bir şakatan. Birçok şey öğrenmiş olduk. Evet. Sağ olsunlar. Ben de aynı kaynağa devam ettim. O zaman orada bardak başlığı altında. Gündelik hayatımızın tarihi Kudret Emriloğlu'nda, Türkçe'de su içilen kap ilginç biçimde çok eski tarihlerde bardak sözcüğüyle istikrar kazanmıştır diyor. Kaşkarlı Bart sözcüğünü verdiği gibi eski Kıpçakça'da küçültme eki almış bugünkü biçimiyle bardak olarak da bilinmektedir demiş. Bunları biraz bakmıştık. Önceleri sofra'da tek su kabı varmış efendim sonra da tek bardak herkesin, bu ilginç bak mesela herkesin ayrı bardağın olması yüzyıllar alacaktır. diyor. Yakın Değil zamanlı mi? bir şey yani. Evet tabii yani. Avrupa'da bardak kullanımı 16. yüzyılda başlamış mesela. Bardağın geç kalışı dilde de kendisini göstermiş efendim. İşte Roma zamanında şivitotu, latince vitrum, mavi yeşil camın e, yapımında kullanılmaktaymış. Ve yeşil sözcüğü latince viridis, fransızca vert İtalyanca verde, İspanyolca verde ile cam sözcüğü yani İtalyanca vetro, Fransızca verre, İspanyol İspanyolca vidrio aynı kökten e, üretilmiştir. Hmm. E, bu dillerde bardakla cam birbirinin yerine kullanılır. E, çok hmm. örnekler var bilirsin. Evet, e, Germen dillerinde de durum aynıymış. Cam ve bardak, Almanca işte glas, İngilizce yine glas. Aynı sözcüktür ve glas Eskiden amber anlamına gelirken zamanla kelt dillerinde yeşil anlamına gelmiş. E, cam ambere benzetilmişken bardak cama denk görülmektedir. Glass sözcüğünden türeyen diğer anlamlar da parlaklık efendim ifade ediyor. Mesela İngilizce'de glaze gibi. Hmm. E, barda bardak slav topluluklarında e, topluluklara daha geç girilmiş. E, cam bulunmadığı için eskiden içme kaba olarak kullanılan E, bardak e, gelince unutulan, e, gerçek adını Gochia'dan almış olan boynuzdan aletin yani stikilin, stikilin yerine geçmiştir. Ha evet. Ee, bizim evde de bir tane var. Hep içeriz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle siz olsun diye var da. Filmlerde özellikle aklıma geldi böyle evet, tamam. e, böyle Viking gibi tipler. Koca koca evet, evet, evet, bu... evet, i̇şte Güney Amerika dillerinde ise bardak Portekice'de olduğu gibi vazodur. Latince vas küçültme hali vaskellumdan, İngilizce vessel olmak üzere Avrupa dillerinde tabak, fıçı, şişe, vazo, tekne, gemi anlamlarında sözcükler bulunurmuş efendim. Ve iç içe geçer Endonezya'da, Bangladeş'te, e, Pakistan gibi ülkelerde de bardak kılastan alınmıştır. Ha, sözcük. Evet. Aslında tabii Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çok farklı demek ki. Mesela işte İskandinav ülkelerinde geç diyor ama ben şimdi gezdiğim müzelerde eski Roma e, kalıntılarını falan e, düşündüğümde böyle özellikle çok yeşilimsi renkli e, bardaklar hatırlıyorum. Hayli eski yüzyıllardan hı hı. kalma. Öyle 1600'ler falan değil. Hani Milattan önce diye kesin söylemiş olmayayım ama hayli Milata yakın zamanlardan. Evet tabii kum Kumdu değil mi camın temel evet. yapılış e, ham maddesi? Evet. Bu kadar mı efendim? Bu kadar kadarcık efendim. Ee, şimdi biz yavaş yavaş e, sanata e, geçeceğiz Kerem'le. E, aslında sanattaki çerçeveyi belki şöyle çok genel olarak söyleyip ufak bir geçiş yapabiliriz. Sonra Geçem. gelecek hafta artık hep sanatın içinde kalacağız. Özellikle şiir ve resimde. Yani şiirde tabii özellikle Kadeh Divan Edebiyatı'nda çok kullanılan ve fazla sayıda da mecaza konu olan bir sözcük. Resme bakıldığında resimde de bir ustalık aracı olarak çok kullanılıyor Kadeh ve Bardak. Hı hı. Yani aslında camı yağlı boyayla yapmak çok zor olduğu için camın o bildur haline yansıtmak. O yüzden bir ustalık göstergesi olarak hmm, kullanılıyor. Güzel. Evet. içindeki suyla birlikte. Ya bir kaynak var bitirirken ondan e, bir başlangıç yapmış olayım en azından. Yapacağım. Çünkü gelecek e, programda çok fazla arda arda beyt okuyacağım. Bir kısmını hmm. bugüne bırakayım. Beyt okumak, dinlemek istemeyenler <gülüyor> gelecek hafta dinlemesin. Ama şey başı başı. Şarkıda Şarkıdan sonra gelin. Öyle de denir mi? İsa korkuttun kendi programı için. Korkuttun canım. Sen korkuttun. O, o kadar çok beyt dindin. <gülüyor> Çok güzel açıklığa açıklığa böyle yavaş yavaş tane tane izah edeceğim sevgili dinleyiciler. Çok güzel bir kaynağımız var. E, hatta önden bakmak isteyenler olabilirler. E, Kaynağa da yönlendirmiş olayım. E, Dilek Batı İslam'ın... E, Dilek? Dilek? Batı İslam. Batı İslam. Evet Hı. Batı İslam. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde e, 2017 yılında çıkmış bir yazısı bu. Divan şiirinde kadeh... Ve kadeh ve gazeller diye güzel uzun bir yazı hı hı. Ee, gelecek hafta da e, hatırlatırız. Orada çok fazla örnek var. Ben bazılarını seçtim sadece. Ee, şöyle bir başlangıçla bitirebiliriz programı ne? aslında. Ee, bir e, Hasan Ziya'dan bir beyit verilmiş. Beyit şöyle: Feramuş olamaz sefa'yı kadeh, heba olamı ki hiç bahayı kadeh diyor. Şunu, şunu demek istiyor aslında, hiç e, kadehe verilen para ya da kadehin e, bahası neyse o heba olmuş sayılır mı ki diyor. Çünkü diyor kadehin verdiği sefa asla unutulmaz. Öyle bir sefa verir ki kadehe kaç para verirsen ver gibi de tekrar etmiş olayım. E, böyle kadehe güzellemelerle devam edeceğiz gelecek hafta. O zaman. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Herkese iyi haftalar. Keyifli günler dileyelim. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.